Radyo Agoz. Günaydın. Günaydınlar. Çişse bir İstanbul sabahı. E, kurtuluş emirinin otobüsü. Her zamanki gibi temiz, pul pul bir otobüs. Ben vapurla geldim abi. Keyifli bir yolculuk, <gülüyor> Daha da güzeli. Vapur daha da güzelidir. Vapurlarımız da çok güzel değil mi? Yeni vapurlar mıydı dindiğin? Yok eskileri. Yani neyi düşünüyorum Ben üstü musun, açık olan gırkan? eskileri daha çok seviyorum. Bense... İlk defa yeni bir şey yapıldı ve çok güzel oldu diye düşünüyorum yeni vapurlar için. O salonların genişliği, <gülüyor> iskele verilme şekli, şu bu evet. e, çok hoşuma gidiyor. Evet, onlar çok güzel ama motor çeksi çok ses çıkarıyor. Dışarıda oturmayı sevenler için biraz zor yeni vapurlar evet. açıkçası. Ya ben çok sık vapur kullanıyorum, her gün vapurla bu, bu, bu, bu, bu, geliyorum işe. Ee, o arka tarafa oturunca çok ses çıkarıyor. E, Olası ama bilmiyorum. hep öyledir. Yani dalga sesi de zaten başlı başına bir, bir uçak arkada değil mi? Ya. <gülüyor> ama oranın da dizaynı güzel oldu banklar falan. Evet, Neyse biz Ağustos'a dönelim. <gülüyor> dolu dolu bir Agos var önümüzde. İstanbul sabah sabah bizi sarış etti ama. <gülüyor> evet önce istersen Pakat abi geçtiğimiz hafta çıkardığımız özel sayıdan bahsedelim. Daha doğrusu teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim evet ilgiye, ilgiye teşekkür ederim değil mi? İlk evet. defa Agos tarihinde 17 yıldan beri de köşesinde bunu belirtmişti. İlk defa bir özel sayı yaptık. Hevesle yaptık bu özel sayıyı ama... Bir itirafta da bulunmak gerekir ki içimizde de hep tereddüt vardı ki gazetecilik anlamında geri mi düştük diye birdenbire dergicilik mi yaptık diye evet. bir e, tedirginlik de bir rahatsızlık da vardı ama okuyucunun teveccühü çok büyük oldu bu sayıya. Evet. E, hiç iademiz olmadı. Biz alışığız her hafta sonu işte 200 iade, 100 iade, 150 iade o e, bastığımız binlerce tirajdan. Bir kısmının gelmesine hiç iade olmadı. Bir sürü yerden yeniden talep olduğu yetiştiremedik falan. Hiçbir yerde bulamayıp bana e, çok sayıda mail atan, mesaj atan arkadaşım oldu. PDF'leri yollar mısın, yazıları yollar mısın, nasıl bulabiliriz sordular. Yani e, matbu gazetenin dışında böyle de bilgi oldu. Teşekkür ediyoruz. Evet, saklanacak bir sayı oldu evet. yani bu. Tam arşivlenecek, saklanacak bir sayı oldu. Ama hafta bir daha aktı, yeni gündemler oluştu ve önümüzde yeni... Agos var bu haftanın Agos'u ee, biraz bundan bahsedelim istersen Gökhan. Öncelikle evet e, manşete çektiğimiz haber e, 2015 için düğmeye basıldı bu e, aslında tabii bir süredir konuşulan kulislerde bilinen az çok e, bir şeyin gün yüzüne çıkmış olması. Bu 2015 ile ilgili politikaların oluşturulduğu bir yerin oldu yani başbakanlığa bağlı bir merkezin oldu. Daha doğrusu 1915'in 100. yılına hazırlık anlamında evet. değil mi? 2015. Bu tabii hem içerideki yaklaşımı politika alabilecek hem de yurt dışındaki gelişmeleri nasıl tepki verilecek? Bunlara karşı nasıl önlem alınacak Türkiye Devleti açısından? Bunların düşünüldüğü bir merkez. Bunun için biz bunu öne çektik. Bunu tartışacağız zaten konumuz Cengiz Aktarlı ikinci bölümde. Diğer konuşabileceğimiz, diğer öne çıkan meseleler. Evet alevilerin yaşadığı güncel sorunlar bunu e, alevi dedesi Mansur Yalçın'la Ferda abinin Ferda Balancı'nın yaptığı Söyleşisi, evet. söyleşisiyle beraber tartışacağız. Ve bir diğer önemli gelişme e, diasporaya mensup yani diaspora Ermenilerden genç insanlar lider adayları Türkiye'ye geldi. E, bu tabi önemli bir gelişme neden? Çünkü hem buradaki diaspor algısı e, biraz olumsuz yani oldukça olumsuz. Çünkü diaspora tek bir kütleymiş gibi düşünülüyor ve devamlı arkadan işler çeviren bir organizasyonmuş gibi tahvil ediliyor. Hep bir kalıp olarak algılandı bazı sözcükler de onun için yani bizde bazı sözcükler büyülü bir şekilde lanet nefret bir şeylerdir. Evet. diaspora onlardan biri. Misyonerlik onlardan biri. Evet Yahudiler bir lobidir mesela. Yani lobi, böyle lobi onlardan evet, biri yani. değil mi? Dolayısıyla önemli 24 geçtiğimiz 24 Nisan'da. Soy kırımanmalarının da diaspora gelmişti İstanbul'a ilk defa kurumsal olarak tek tek tabi geliyorlar İstanbul'a ziyaret ediyorlar fakat kurumsal olarak bir diaspora organizasyonu ilk defa gelmişti bu açılımın devamı olarak İstanbul'u ziyaret ettiler buradaki hem Türkiye'de yaşayan insanlarla hem de Türk ermeni toplumuyla tanışmak burada neler olup bittiğini görmek belki de kafalarını açmak için diyelim. Bunu da konuşacağız. Ben Onun bir boyutu onlar. daha vardı. Belki şimdi bu bahsi açmışken hemen onu da eklemlendirelim. Ee, sadece Türkiye Ermenileriyle iletişim ilgi e, falan meselesinin ötesinde Türkiye ile bir iletişim boyutu da var. Nitekim Sosyalist İnternasyonel kapsamında da Taşnak Partisi delegasyonu geldi. Evet. Ee, onlar da diyorlar ki işte 92 yıl sonra... Partinin resmen bir delegasyonla ilk İstanbul Peki, tamam. ziyareti, ilk İstanbul'a gelişi 92 yıllık bir kesinti var arada. Bu da anlamlıydı. Gelme sebebi Sosyalist Enternasyonal Toplantısına katılmaktı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisinin ev sahibi olduğu Papandreou'nun, Yorgo Papandreou'nun başkanlık yaptığı Sosyalist Enternasyonal Toplantısına intikam gelenlerden birisi de zaten Enternasyonal'in başkan yardımcısıydı. Arjantin'den gelen Mario Nalbandyan. Sosyalist entalasyonel başkan yardımcısı veya ikinci başkanı gibi bir sıfatı da vardı evet. Taşlak Partisi delegesi olmanın dışında. Kendileri buna bir tür yeniden keşfetme, iki taraf için de yeniden keşfetme lafını kullanıyorlar. Aslında bana daha çok keşfetme gibi geliyor. Çünkü o kadar uzun süre uzak kalınmış ki bu artık bir yeniden keşfetmeyi değil tekrar keşfetmeye, o o kişileri tanımaya, öğrenmeye Yönlük bir ziyaret gibi geliyor bana. E, e, orada da gene biraz önce söylediğimiz gibi lanet e, kavramlardan biri de taşnak lafıdır Türkiye'de. Değil mi taşnak? Evet. Denince birçok insanın tüyleri diken diken olur. E şimdi birisi ben taşnak partisi yönetim kurulu üyesiyim. E, en tepedeki dokuz kişiden biriyim. Büro üyesiyim, politik büro üyesiyim. Eski Sovyet terminolojisinde evet. politbüro, politbüro derlerdi. Büro. Yani e, oradan bir adamın gelmesi, o adamın da bize benzemesi, evet. <gülüyor> oturup konuşabilmemiz e, bir keşif içeriği taşıyor tabii. Evet. E, buradaki mezeleri çok beğendiklerini söylediler. <gülüyor> Mesela. <gülüyor> evet. e, geri dönelim. İstersen başlayalım konuşmaya Fakat abi. Yani nasıl başlayacağız? E, Acaba konuşmaya mu... mı başlayalım yoksa aklında bir şey daha var? E, Aslında benim de var. Sen e, ben de bunu... Aklımdan istiyorsan... geçen şuydu. Ee, bu haftaki e, baş yazıyı e, birinci sayfadan gördüğümüz Ağustos imzasıyla yayınladığımız baş yazıyı acaba dinleyicilerimizle paylaşalım mı? Böyle bir şeyi yapmıyoruz biz standart olarak ama bu haftaki içerik sanki evet. e, biz hakkında konuşana kadar bu baş yazıyı okumak anlamda olabilir mi? Neredeyse? evet meseleyi belki şey. Peki, yani, okur musun? Bence sen okursan ben daha iyi <gülüyor> olur peki. O işleri sen çok daha iyi yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Biz neye hazırlanıyoruz? Türkiye Cumhuriyeti 2015'e soykırımın 100. yılına hazırlanıyor. Ancak ne yazık ki bu hazırlık iyiye, doğruya, hakikate ve adalete doğru bir hazırlık değil. Aksine yalana, inkara, yok saymaya yönelik bir hazırlık. Yani nihayetinde kaybetmeye mahkum bir hazırlık. Kaybetmeye mahkum... Çünkü gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Kaybetmeye mahkum, çünkü bu topraklarda üzeri örtülen gerçeklerin hayaletleri nedeniyle Türkiye toplumu bir türlü kendisini tanıyamıyor, tanıyamadığı için de huzura eremiyor. Kaybetmeye mahkum, çünkü adalet eninde sonunda tecelli edecektir. Oysa Kutsal Kitap ne güzel söylemiş, gerçek hepimizi özgür kılacak. Gerçekten yana olduğunuzda zamanınızı, enerjinizi, paranızı, yalanlar üretmek, yalanlarınızın kabul edilmesi için uğraşmak için heba, kendinizi de tüm dünyaya rezil etmezsiniz. Gerçekten yana olduğunuzda huzur bulur, kendinizle barışır, yarınlara daha umutla bakarsınız. Devlet 2015'e taktikler, stratejiler, akıl oyunları, güç dengesi hesaplarıyla hazırlanıyor. Anadolu Hristiyanlığının kökünün kazınmasının karşısına, Çanakkale Savaşı'nda yaşanan acıları çıkartmaya, resmi yalanların propagandasını yapan kitaplar yayınlayıp konferanslar düzenlemeye, ekonomik gücünü kullanarak batı ülkelerindeki yükselecek sesleri bastırmaya hazırlanıyor. Türkiye hakikatten kaçmak için son bir çıkış arıyor. Ancak böyle bir çıkış yok. Gün gelecek bu ülkenin insanı, 1915'te bu topraklarda nasıl bir felaket yaşandığını, neyin yok edildiğini, neyin kaybedildiğini idrak edecek. Göğsünde taş değil, yürek taşıyanlar no 2015'e değil, o güne hazırlanıyor. Bu anlamda bir başyasıydı, paylaşmak evet. istedik. İkinci bölümde Cengiz Akdar'la konuşacağımız konuda bu konunun tabii siyasi, ekonomik ve bilimun. Farklı diplomatik boyutları. Diplomatik, özellikle evet. de diplomatik boyutları. Çünkü Cengiz Aktar'ın biliyoruz ki Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri evet. konusunda da özgün bir en ihtisacı uzman var. En yurdumuzun en uzman aydınlarından birisi. Evet. Diplomatik boyutunu da konuşacağız. Evet, biz yine gündemimize devam edelim. Yal Mansur Yalçın... Kendisi Şahkulu Sultan Vakfı'na devam ediyor. Yani İstanbul'un en bilindik e, dergahlarından, dergahlarından bir. bir tane. Alevi dedesi. E, Alevilerin güncel sorunlarını ele aldılar Ferda Balancay'la beraber. bir e, Alevi açılımı, paket vesaire bunlar konuşuluyor. E, şu iki soruyu ve e, belki de öne çıkarmak istiyorum. Bir tanesi e, hükümetin Alevi dedelerine maaş bağlayacağı e, tabi bizzat Hükümete yakın e, gazetelerde, televizyonlarına telaffuz edilmeye başlandı. E, Mansur Yalçı'nın buna yaklaşımı tabii şöyle oluyor beklendiği gibi. E, dedelik böyle bir kurum değildir. E, yani bir hizmettir. Ve tabii bu, bu basit bir memurluk gibi e, algılanamaz. Hı hı. Dolayısıyla maaşlı memur gibi Alevi dedesini de çalıştıramazsınız. Böyle işlemiyor. Yani hem geleneğe ters, Alevi geleneklerine ters. E, hem de bana kalırsa bir tür... Ee, bir aşağılama da e, böyle bir durum. yani Kul hakkıyla bir... yürüyen bir müesseseden bahsediyor evet, değil aynen. mi? Talipin kul hakkıyla e, yürüyen bir müessese. Ama e, yazısının bir yerinde de altmışlardan e, sonraki e, yüksek oranda kente göçmenin, büyük şehre göçmenin, kırsal hayattan kopmanın, kırsal ekonomiden kopmanın e, dayattığı yeni e, oldu. pratikler olduğunu da e, söylüyor. Evet. Alevi dedesine maaş bağlamak, e, tabii finansal problemleri çözmenin bence oldukça çiğ bir yöntemi. Yani e, o kültürü üretmek için insanlara doğru ortam e, ve bunun için finans sağlayabilirsiniz. E, fakat o kişiye maaş bağlamak farklı bir anlama geliyor. Yani e, onların kültürünü ürettiği yerin e, işleyişi için onlara para verebilirsiniz ya da farklı farklı yardımlarda bulunabilirsiniz ama Alevi dedesini maaşlı memura çevirmek bana biraz e, bu niyetin dışında... ...yani yardım niyetinin dışında başka bir şey gibi gözüküyor. Bu aynı kaygı şeyde de e, yaşandı biliyor musun? E, bizler çok doğal olarak e, şunu düşündük. Diyanet madem ki binlerce e, imama maaş veriyorsa... ...örneğin e, Ermeni lisesine hizmet götüren 30-40-50 tane din adamına da maaş versin... ...bu devele kulak gibi bir şeydir... Ama bu söz ya da bu öneri gene bizatihi Ermeni toplumu içerisinde iyi de o zaman onların verdiği vaazlara da müdahale etme yetkisi çıkacak mı gibi bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Ve bu kaygılı bir tartışmaydı. Çünkü biliyoruz ki Diyanet imamlara vaazlarınızda şunu okuyun diyor, hutbelerinizde şunu öne çıkarın diyor. Evet. Dolayısıyla aynısını papazlara da yaparsa nasıl olacak bu iş? E şimdi maaş bağlı Alevi dedelerine mi diyecek yani? Mesela. Bu konuları öne çıkarın, bu konuları tartışın. Ee, evet, yani tabii akla böyle geliyor ya. Para ilişkisi ortaya çıkınca maalesef ve devletle e, bir memuriyet bağı olunca bu baskı hem hissediliyor zaten görüyoruz bunu. Aklı da geliyor. İkinci öne çıkarmak istediğim konu e, Alevi dedelerine bir tür formasyon kazandırma yani... E, ilahiyat okurmuş gibi yani böyle bir eğitimden geçirip sertifika ona, evet, sertifika vermek gibi e, tabi Mansur Yalçın buna da e, beklendiği gibi cevap veriyor yani bu bir gelenek ve eğitim süreci başka yani bizim düşündüğümüz gibi en azından e, Alevi olmayanların düşündüğü gibi değil farklı pratikleri var kendine has özel pratikleri var ve e, çok uzun bir süredir de böyle ola gelmiş yani dedelik mesesi böyle ilerlemiş Bir dede başka bir dede adayını yetiştirmiş dergahta Çoğunlukla evet. da oğlu olmuş. Evet. Bir de öyle bir faktör de var değil mi? Yani biraz babadan oğla geçen bir gelenek de var dedelik meselesinde. Özellikle büyük oğul üzerinden yürüyen. Bir sürü boyutu olan bir evet. şey tabii. Tabii tartışılması lazım. ve Bu tabii bizatihi geleneklerin kendisine dokunan bir mesele olduğu için hassas olarak kabul ediliyor. Tabii tartış, tartışılması lazım elbette. Bu tartışmayı iyi, iyi yürütülmüş. Ağustosun arka sayfasında hı hı. genişçe bir röportaj ilgilenenler tamamını okuyabilir. Ee, i̇stersen fakat abi bir ara verelim. Bir çünkü. müzik arası evet. mı verelim? Peki bu hafta gene ilginç şeyler e, seçmiş altı bizim için. E, seçtiklerinde gazetedeki konu başlıklarına paralel seçmiş. Evet. O, ...o ilk şarkıyı biz... diaspora gençlerine ithaf verelim, evet. verelim değil mi? Evet, bir diaspora şarkısı. Bu şarkıyı da bir tanıtalım istersek... ...ne dinleyeceğimizi. Tamam. Adis Almadyan'dan bir e, parça. Bahsettiğimiz kişi Adis Almadyan... ...60'lı yılların ortalarından itibaren... ...Ermenice pop'un... ...en önemli temsilcilerinden biri. Ermeni diasporasının... ...hemen her yerinde ve İstanbul'da da... ...ün kazanan... ...Lübnan'da bir müzisyen Adis Almadyan onun Doğu Ermencesi'yle okuduğu az sayıda şarkıdan birini seçmiş. Ee, şimdi onu dinliyoruz. Eskizani <Gülüyor> terata Els te van ser a casa, si la seràs t'undari. Un hamaritz d'anquetes i m'ajega a ser les, vorçem abrir a i m'ajega a ser te, els çem abrir Ima it's it mi herana. Du im ser nez ja knesi, var oreri svijetabim. Ima jega aseljes, var cema bril haransjes. i jega aselte. El che m'abri maranskes a munciropar, a veh. Ima a selyem, borcsemabri haranszkés. Ima a Lider adayları. Lider evet. adayları derken Avrupa'dan gelen çoğunluğu Ermenistan'da, Ermenistan'dan da gelen iki kişi vardı yanılmıyorsam. Kalabalık bir gruptu. 20 kişilik bir grup. Tabi diaspora Ermenileri deyince sanki tek bir grupmuş gibi anlaşılıyor. Farklı farklı kültürlerden işte Bulgaristan'dan gelen vardı. İtalya'dan gelen vardı. Polonya'dan gelen vardı. Fransa'dan, Belçika'dan Ermenistan'dan. Tabi Arjantin'de yaşayan Amerika'da yaşayan Kalabalık ve çeşitli bir çok vardı. Evet. Kendileriyle iki gün geçirdim. Bir programla geldiler. Goris programı bunun adı. ACBU e e diye bir e çatı örgütü var, e bir organizasyon. E Ermeni ben onu hep Türkçesiyle söylüyorum. Agbu, agbu. <gülüyor> evet. Agbu daha agbu şirin gözüküyor. ACBU. E ben ciddiyete uygun olsun diye ACBU e dedim. E Kültürel organizasyonlar yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de goriz. Goriz tohum gibi bir şey demek sanırım. Çekirdek. ya da evet tohum çekirdek. Evet yani bu, bu gençler büyük dedelerinin, anneannelerinin yaşadığı toprakları geri dönüp buraları tanısınlar minvalinde anlamında bir program. Sanırım yedincisi yapılıyor. Fakat ilk defa Türkiye'ye geliyorlar. Evet. ...Ermenistan'a gidiyorlar. Avrupa'da defa galiba Ermenistan'da evet. toplandılar. Avrupa'da etkinlikleri var. Ee, başta genel bir organizasyonmuş. Yani genel siyasetin konuşulduğu... ...daha e, elde tutulur... ...meselenin olmadığı... ...konulardan başlayıp... ...bugün Türkiye'ye gelip... ...Türkiye-Ermeni toplamı Türk Türkiye'lilerle tanışmaya kadar... ...vardırmışlar işi. Ee, büyük çoğunluğu İstanbul'a ilk defa geliyordu. Yani Türkiye'de ilk defa bulunuyordu. Ee, benim genel olarak onlardan duyduğum evet hep merak ediyorduk Türkiye'yi. Ben dedemin doğduğu toprakları merak ediyordum. İstanbul'u çok merak ediyordum. Hem güzel bir şehir olduğu için hem de böyle bir bağım olduğu için merak ediyordum. Fakat buraya gelmek için özel bir sebep gerekiyordu çoğu zaman. Çünkü kolay bir şey değildi benim için. Hepsi bunu söylüyordu. Yani bu, bu iş buraya gelmek bizim için kolay değil. Bu ilk adım neden bu kadar geç atıldı diye sorduğumda bu cevabı alıyorum. Çoğunluğu 25-30 yaşlarında iyi eğitimli insanlar, bir tanesi avukat, bir tanesi akademisyen, bir tanesi siyasete hazırlanıyor, bir tanesi bankanın yönetim kurulunda gibi böyle meslekleri var. Lider adayları derken bu tür şeylerden bahsediliyor. Birkaçıyla ben daha önce Brüksel ziyaretimde karşılaşmıştım. Pozisyonları çok sertti yani ben Türkiye'ye asla gelmem. Soykırım tanınmadıkça oraya ayağımı basmam. Türk görünce refleksi tabii farklı oluyordu. İki gün geçirdim kendileriyle. İki günde ne kadar değişir insan diye sorabilir birileri. Fakat bunu gözle görüyorsunuz yani. Buraya geliyorlar sokaklarda dolaşıp ben çok romantik gelebilir ama işte evde hissediyorum diyor. Yani çok şey alışıldık bir ortam. İnanılmaz evet. bir duygu patlaması yaşıyorlar. İnanılmaz bir şey. Evet yani e, tabi bunu hissediyorsunuz geldikleri gün e, onları karşılayan e, grupta görüyorsunuz onu ya. işte yüz yüze bakıyorsunuz biraz çok çekinler korkuyorlar fakat giderken e, bambaşka bir ruh hali bambaşka bir e, kişiye bölmüşler Türkiye algısı açısından e, giderken de biz bir dahaki sefere sadece İstanbul değil e, Diyarbakır'da da görmek, evet. görmek istiyorum anına görmek istiyorum. Kars'ı da görmek istiyorum. Oradakilerle de e, tanışmak, görüşmek istiyorum. E, daha çok insan tanımak istiyorum. Daha çok yer görmek istiyorum Türkiye'de da hepsi. Muhtemelen bu Goris programı daha sık gelecektir e, İstanbul'a, Türkiye'ye. Sadece GORİS değil sanırım benzer e, kaygıları olan yani Ermeni meselesinde, Ermeni tarihiyle, Ermeni kültürüyle, Ermeni siyasetiyle ilintili herkesin de daha yoğun bir şekilde Türkiye'de temaslar olacak. Evet. Bunu iki iki tarafında anlaması gerekiyor. Bu durumda hem Diyaspor'un anlaması gereken Türkiye'de olmanın önemi. Yani Türkiye'ye gelip burada insanlarla tanışmanın, onları görmenin, bilmenin önemi çok büyük. Onlar açısından da onların aksattığı ve bugüne kadar da farkında olmadıkları bir şeydi. Yavaş yavaş farkına varıyorlar ve geliyorlar. Tam tersi de bilinç dışımıza attığımız bir şey diaspora. Korkulacak bir şeydi uh -huh. uzun süre Türk halkı için, Türkiye'dekiler için. Bunun da değişmesi lazım. Tanışınca görüyorsunuz Tanışınca böyle insanlar görüyorsun, değiller. Evet. Yani. Ne diaspora bizim algımız gibi bir şey, ne taş taklar bizim evet. algımız gibi bir şey. Evet. evet Her şey yeni ee, anlam kazanıyor. Tekrar bir ara vereceğiz Cengiz Aktar'la. E, 2015'e doğru politikaları konuşacağız. Tamam. E, istersen. Trio Mara'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Trio Mara ne? Onu, e, dinleyicilerimize aktaralım. Aktaralım. Trio Mara Şamirane Valentin içinde Emir Vartolu müzisyen Sakine Teyna ile Ermenistanlı izdi müzisyenler Nure Dirovani ve Naze İşhan tarafından Mart 2011'de Almanya'da kurulan Trio Mara'nın Deri Behind the Doors kapıları kapılar kapıların ardında adlı albümünde yer alan Botan bölgesinden Kürtçe bir geleneksel şarkı seçmiş altı. Evet dinliyoruz. Şamil Radyo Agos. Evet, Radyo Agos'la tekrar beraberiz. E, Ağustos'un manşet haberini konuşacağız. 2015 için düğmeye basıldı. Konuğumuz e, Bahçeşehir Üniversitesi'nden e, Profesör Cengiz Aktar. E, hocam merhabalar, nasılsınız? Günaydın. Hoş geldiniz Cengiz Akrat. abi. Günaydın Gökhan. Ben artık Bahçeşehir'de değilim böyle böyle radyodan da ilan edelim İstanbul Politikalar Merkezi'ndeyim. <gülüyor> evet. Güzel hayırlı, hayırlı olsun hocam. Teşekkürler. Ee, başlayalım konunun çok boyutu var. Ee, Avrupa Birliği'ni ilgilendiren orada tartışılan boyutu ee, Azerbaycan boyutu. Türkiye'nin kendi içinde bu meseleyi alış, ele alış biçimi, boyutu hmm. pek çok yönden bir genel olarak nasıl toparlayabiliriz? 2015'e nasıl gidiliyor? Türkiye nasıl yaklaşıyor meseleye? Avrupa Birliği'ne nasıl yaklaşılıyor? Azerbaycan'a nasıl yaklaşılığını biliyoruz? Yani en sonda söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. Yani Aslında devlet, yani bu, bu topraklardaki devlet bu konuda ne yapacağını bilemiyor. Yani bence derin bir beceriksizlik söz konusu. Yani nereden nereden tutacağını bilemiyor meseleyi. Çünkü e, güçlü bir iradesi yok bu konuda. Yani biraz kaçak oynuyor. Ondan sonra bakıyor olacak gibi değil bütün dünya karşısında bu konuda. Yani işte Azerbaycan ve belki bir birkaç e, dost tırnak içerisinde ülkenin dışında. Soykırım'a soykırım demeyen ülke dünyada yok. Yani o yüzden ve üstelik Türkiye'nin irtibatlı olduğu ülkeler bunların çoğu. Ve yani derler ya aşağı tükürsen sakal yokarısı tükürsen, tükürsen bıyık. bıyık. Yani bu tam öyle bir durum ve işte Ağustos'un bu haftaki haberinde de açık açık görülüyor ki işte bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama öte yandan da. ...tam da yapılmıyor... ...işte Çanakkale'yi... ...bu Çanakkale meselesi önemli geliriz belki oraya... ...Çanakkale'yi öne sürmek... ...onu pazarlamak... Davutoğlu bunu söyledi değil tabii, mi... ...1915'in bizim için anlamı Çanakkale'dir... ...yeni değil bu devlet politikası, devlet politikası. Yani bu, ...bu epeydir süren bir mesele... ...yani hasılı kelam... ...bilemiyor ne yapacağını... ...açıkçası... ...ve 2015'i geçiştirmeye çalışıyor... ...aslında... Yani sonuçta bakarsan, yani yakından bakacak olursak hakikaten de bir şey, bir anlamda öyle olacak. Yani 2015 gelecek ve geçecek. 2015'ten çok fazla bir şey de beklememek lazım devlet açısından söylüyorum. Toplum ayrı geliriz oraya. Ha, ama ha, devlet... buna biraz hazırlandı değil mi e, Türkiye kamuoyu da işte. E, 1900. yıl gelecek işte hazırlıklı olalım. E, birdenbire bir patlama olacak. Şu bu birdenbire yani... ...karşı propaganda diye ifade edeceğimiz hareket çok boyut kazanacak gibi bir şey. Ben mesela Rahmet Mehmet Ali Birand'ın falan o anlamdaki uyarı yazılarını anlaşıyorum. Evet. Hep söylerdi bunu. Yalnız da değildi sanırım bu görüşte. Madem öyle biraz tarihe geri dönelim. Şimdi bu mesele aslında Türkiye'nin gündemine ve yani hafızasızlığın boyutunu anlatmak için söylüyorum... Yani 1915'ten itibaren burası hafızasızlaştırılıyor bu toprak. Ve onun sonuçlarını 1955, 1965'te görüyoruz. 1965'te 50. yılı biliyorsunuz ilk dünyada ilk tanıma Uruguay. Uruguay'ın tanınması 1965'tir 50. yıl münasebetiyle. Orada <gülüyor> zamanın Adalet Partisi hükümeti bunlar ne olduklarını şaşırıyorlar. Allah Allah bu nereden çıktı ne bu ya falan diye. Yani farkında bile değiller hiç konuşulmamış. Ve hakikaten öyle yani devletin tabi belli e, cenahları neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Ama bir bölümü de hakikaten bilmiyor. Mesela biz 2008'de <gülüyor> Ee, rahmetli gene Mehmet Ali Birant gene rahmet istedi bu 2008'deki imza kampanyası münasebetiyle bir tele, bir, onun 32. gününe çıkmıştık oral çalışlarla birlikte ee, ve karşımızda bir <gülüyor> bir eski büyük elçi vardı bize ne dedi biliyor musunuz canlı yayındır bu yani bu e, bulunabilir yani var zaten <gülüyor> galiba Ermenicesi bile var Iyi, ilginç bir yayındı o. Dedi ki ya dedi biz dedi bu Ermeni soykırımı meselesini devlet yani sonuçta eski büyükelçi değil mi? Arkadaşlarımız Asala tarafından öldürülmeye başlandığı hı. zamana öğrendik dedi. İşin bahametini düşünebiliyor musunuz? Yani ve hakikaten böyle canı gönülden samimiydi adam yani hı hı. Bunu, bunu söylerken. Yani bunu niye söylüyorum? Ve hakikaten burada... Yani her aşamada ve devlet katında dahi muazzam bir hafızasızlaştırma söz konusu. E bunun üstesinden gelmek öyle kolay değil. 65'e dönelim. Ondan sonra bu Adalet Partisi hükümeti böyle bir silkeleniyor. Ya ne olacak bu işin? Allah Allah bu nereden çıktı şimdi falan diye. Ve 1967'de... Hatırlarsınız efsanevi dışişleri bakanlarından bir tanesi hariciye vekili şey İhsan Sabri Çağlayangil tabii <gülüyor> İhsan Sabri Çağlayangil 1967'de bunu deşmek lazım biraz bu Agos için iyi bir, bir, bir haber olur belki daşnakla konuşuyor daşnak yetkilileriyle bir yerde buluşuyor neresi olduğu bile belli yani bir üçüncü ülke tabii. Ve bir e, devlet ciddi bir e, reparation yani tazminat e, teklif ediyor. Daşnak reddediyor. Benim bildiğim bu. Yani bu buna bakmak lazım. Yani burada bir çözüm arayışı devlet tarafından var. Ve tabii hakikaten amiyane tabiriyle zurnanın zırt dediği yer e, bence bu tazminat meselesi. Yani devletin bu, bu konuda... E, ve sadece devletin değil tabi toplumun da sonuç itibariyle o sadece devlete ait binalar değil yani el konulan gasp edilen e, mallar e, dünya kadar var biliyorsunuz Anadolu'nun her tarafında yani o mesela İzmir Erzurum kongresinin yapıldığı bina Ermeni binasıdır yani. ama yani işte Ermeni herkesin da... hakkı yok bunları gasp gasp etmeye e, bir de böyle bir şey var biliyor musunuz biz birkaç hafta önce öyle bir haber yaptık hı hı. E, Sivas'ta e, bir aile bir Ermeni malları bir şekilde onların eline geçmiş. Devlet şimdi dava açmış ki siz Ermeni malına sahip olamazsınız evet, evet, bu evet, hazinenin evet, hakkıdır evet, şimdi evet, hazineye geri verin diye. Yani burada dava açmış. Bu, e, şimdi bu meselenin yani e, özü bu aslında yani tazminat meselesi yoksa toprak moprak değil tabii yani Böyle bir şey söz konusu değil ve e, orada hakikaten devlet ne yapacağını bilemiyor. Şimdi uluslararası e, camia işin neresinde diye bakacak olursak yani bu tanımamış olan ülkeler, parlamentolar falan tanıyabilir, tanımayabilir falan ama yani mesele orayı da aşmış durumda. Şimdi Türkiye e, yani hükümet e, bir şeyler yapmaya çalışıyor biliyorsunuz. Ağustos haberinde de var tekrar edelim onlara bakmak lazım önemli. Şimdi e, işte bu İsviçre biliyorsunuz İsviçre e, İsviçre 2009'daki protokollerde de aracı olmuştu aracıydı, ara şimdi orada bir kıpırdanma var aslında İsviçreliler hem Yerevan'da hem e, Ankara'da e, tekrar bir nabız yokluyorlar e, bizimkiler de meraklı ama ya burada rüya görmemek lazım yani şimdi şu, çünkü burada iki tane yeni yani bir tane çok yeni bir, nispeten diğeri de o kadim bir, bir iki faktör var Birisi Rusya faktörü, kadim faktör. Diğeri de nispeten yeni olan Azerbaycan faktörü. Yani Türkiye'nin önündeki engeller veya meselenin çözümünün önündeki engeller. Yani. Rusya'dan başlayalım. Şimdi Rusya orada katiyen, bana sorarsanız bir çözüm falan olsun istemiyor yani Azerbaycan'la Ermenistan arasında veya Ermenistan'la Türkiye arasında. Bu açık. Yani o yüzden şimdi gelecek hafta yeri gelmişken söyleyeyim gelecek hafta biliyorsunuz üst düzey istişare konseyi toplanıyor Moskova'da başbakan Putin'le bu münasebetle görüşmeye gidiyor. Yani Türkiye'nin Rusya ile olan ikili ilişkileri böyle mükemmel pes pembe gibi sunuluyor. Yani, Rusya ile Türkiye ikili ilişkiler dediğimizde veya üçüncü ülkelerle olan ilişkiler dediğimizde, hiçbir şekilde anlaşamıyor. <gülüyor> Mesela bu hep unutuluyor. Evet. Ya yani Kafkasya'da Türkiye Rusya yüzünden yok. Ya yani olabilmesinin de ben, bana sorarsanız bir tek e, yolu var. O da Türkiye'nin kendi başına tek taraflı adımlar atabilmesi. Tek taraflı adımlardan kasıt ne? Sınırı açacak, tek başına açacak ama. Hı hı. Bunu gözüyüyor yiyor mu? Gelelim o zaman yeni faktöre, evet. Azerbaycan'a bence çok zor. Hele şu son yapılan e, Ankara'da galiba değil mi? E, Aliyev e, evet, Aliyev e, Erdoğan zirvesinde işte, Gül zirvesi. Gül evet Gül'le görüştü. İşte, Nişan Nişanlar taklattı öpüşüldü sarıştı. Evet, Şöyle mi? bir pazarlık oldu söyleniyor. Şöyle işte, orada bir. beş bölgesinden çekilmiş. Evet yani. evet ama o yeni değil o. Yani ha. yedi bölgenin evet beşinden yani o Madrid prensipleri de dediğimiz Hı -hı. yeni değil. Yani bu zamana kadar olmadı. Bundan sonra niye olsun? Yani inşallah olur inşallah. Ya yanılırız ama yani bir arayış olduğu kesin fakat Azerbaycan faktörü şu yani Azerbaycan e, artık özellikle 2009'daki protokollerin akibetinden sonra e, Azerbaycan stratejik bir ortak olmaya başladı Türkiye için için e, ve biliyorsunuz milyar dolarlar uçuşuyor havalar Sokar denilen devlet şirketi, yani petrol evet, şirketi, şirketi, Türkiye'de çok ciddi yatırım yapıyor. Star gazetesi ve e, Kanal 24, e, 24 Aha. televizyonunu evet. satın aldığı söyleniyor. Evet. Petkim'in... Sanırım Vatan gazetesi var? Petkim'in büyük bölümünü evet. satın aldığı muazzam yatırımlar yapıyor. Gizli kapaklı bir şey yok. Söylüyorlar yani 2017'ye kadar işte 20 milyara yakın bir yatırım yapacağız. En büyük yatırımcı olmayıp Türkiye'nin olmayı üçüncü büyük şirketi olacağız falan. Bütün bunları söylüyorlar. E bu ne demek? Artı bir de buna TANAP'ı ekleyin. TANAP biliyorsunuz Trans Anatolian Pipeline. Yani Nabucco'nun yerine alan yani Azerbaycan'dan Türkiye'ye ve Avrupa'ya. Doğalgaz taşıyacak olan boru hattını hesap edin. E bütün bunlar, bunlarla yani Türkiye o enerjiye aç Türkiye'yi karşısına koyun. Yani mal meydanda yani Türkiye kılını kıpırdatamaz bu çerçevede. Yani bilmiyorum yani burada Ankara ne konuştu yani hükümet şeylerle. Azerilerle falan yani artık bu, bu kadar bizim sorunumuz var. Bırakın da şu açalım. Dediler mi? De de de mi? De demediler mi? Onun bir arayışı var mı? Yok mu? Falan. Tabi devrimsel olur açıkçası bana sorarsanız. Çok önemli yani sınırın açılması. Kaldı ki bu sadece e, yani hükümetin 2015'ten sıyrılma stratejisinin çok ötesinde derin e, sonuçları ola olacak bir, bir, bir konu sınırın açılması. Kars Biliyorsunuz biz Hrant Vakfı'nda bir, bir, bir çalışma yaptık bununla ilgili. işte yakında görücüye çıkacağız. Çok ciddi bir, iktisadi bir çalışma. Mesela onun çıktılarından bir tanesi şu. Türkiye'nin en fakir vilayeti, sanıldığı gibi öyle Hakkari, Muş falan değil. Kars. Kars. Düşünebiliyor musunuz? Kars Türkiye'nin en fakir vilayeti. Niye? Kolu kanadı kırılmış vaziyette sınırdan dolayı. Iğdır daha iyi değil, Ardahan daha iyi değil. Dolayısıyla orada bir ciddi bir talep var. Hatta. Erzurum'da dahi bir, bir, bir, bir talep var. Bir, bu çalışma yapan arkadaşlardan bir tanesi Erzurum'a gitti. Erzurum'da orada sanayiciler, tüccarlar falan bittik öldük mahvolduk. Hı. Şu sınır açılsın. Yani niye? Çünkü orada doğal bir sınır değil ki o. Yani o, o tamamen o sınırın kapalı olması normal bir şey değil ve orası hakikaten çürüyor şu sırada. Yani Türkiye'nin doğusu. Ya vilayeti, bildiği, eski vilayeti Sitte he, denilen, Avrupa tamam. Birliği e, bünyesinde kapalı olan tek sınır. Evet. bir de şey var tabii, bir de Kıbrıs var. Onu da unutmayalım Kıbrıs <gülüyor> da ikilem. Şimdi dolayısıyla burada e, Türkiye'nin işi zor hakikaten. E, devlet siyaseti açısından söylüyorum burada Avrupa'nın yapabileceği pek fazla bir şey yok. AB dediniz. İşte geçen Eylül ayında bir Avrupa Parlamentosunda bu protokoller canlanır mı diye bir bir, bir çalışma oldu. E, i̇şte ben e, konuşmacıydım. Ee, Hayastan'dan e, yani Ermenistan'dan e, Richard Giragosyan şeydi O gelir gider buralara biliyorsunuz. E, iyi bir araştırmacıdır falan yani. Bu, orada da söyledik yani bu, şu, bu faktörlerin hepsinin altını çizdik. Kolay değil dedik. E, tabii bu işin dış ayağı bir de işin iç ayağı var. Evet. 2015 ile alakalı. İster, bir ara verelim tamam. hocam. Ondan sonra e, işin için... İç ayağına, yani Başbakanlık'ta kurulan birimi mi evet. artık tartışacağız? Ondan Hı. devam edelim. Ara verdiğimizde müzikal bir aralık evet, hissediyorsun evet. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> müzikal araları bulalım. sana <gülüyor> değerliyelim. <bak. gülüyor> Neşemizi bulalım. Da, <gülüyor> ee, bu haftaki gazetemizde gene haberi de vardı. Ermenistan'dan e, ünlü bir dans topluluğu İstanbul'a geldi. Gösteriler sürdü. E, da ondan etkilenerek e, Ermenistan halk dansları ve müzikleri anda özel bir yere sahip olan Maratuk topluluğundan Türkiye'de dinleyicilerin daha çok kardeş Türkler yorumuyla tanıdığı bir Sasun türküsü başladı bizim bu şovasında Hamparsun Pazartesisi yani Bayramın arifesi gibi bir şey Evet şimdi Maratuk'tan dinliyoruz Pasvar Mermiş o taştin Hamparsman Yguşapva şutin o ha naï naï naï ha barzmaerku shaptin ha naï. Day day nerena, day day day day nerena. Day day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 Szári gani nári nina, hári gani nári nina, szári gani nári nina. De gá de gá al gabov, héri gani szis mer tárnov, harsnakov, zori Nére nére nére nére nére nére nére nére Evet tekrar beraberiz. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun oturumunda Türk Tarih Kurumu'nun bütçesi tartışılırken konuşulan bir konu 2015'e giderken Türkiye'nin ne gibi politikalar izleyeceği, ne gibi etkinlikler yapacağı bu sorulmuş ve Bülent Arınç buna uzunca bir yanıt vermiş. Başbakanlığa bağlı bir birim olacağı hı hı. ve buradan bir organizasyon yürütüleceği anlaşılıyor. E, bu e, yani şimdi Ermeni soykırımı olmadı diye bir çalışma yapmanın abesliği e, kanaatimce aşikar. Yani herhalde öyle bir şey yapmayacaklar. Dolayısıyla bu e, ikame yani Çanakkale ile ikame etmek e, yani yerine Çanakkale koymak üzerinde herhalde yoğunlaşacaklar diye düşünüyorum. E, bu Türk Tarih Kurumu'nun başına yeni bir yani nispeten yeni bir başkan var biliyorsunuz. Evet. Mehmetin Hülagü. Metin Ülagun'un geçen gün bugün gazetesine verdiği bir demeç vardı. Onu hep beraber okuduk. 2015 diye bir şey yani bugün neyse 2015'te o. Yani Davutoğlu'nun söylediği. Hı hı. Ve 2015 bizim için Çanakkale'dir diyor. Orada bir yenilik daha var. Geçen gün yazdım belki dikkatinizi çekmiştir. Çanakkale olmasaydı 1915 olmazdı diyor. Evet. Bir de böyle bir yeni bu yeni mesela bu e, yani işte e, Fransızlarla İngilizler Çanakkale'ye gelmişler Ruslarla ve Ermenilerle birleşmişler o yüzden 1915'te soykırım olmuş. Soykırım demiyor tabi o tabii. işte belgesi varsa bulun getirin diyor falan bu yani bir, bir son derece kaba bana sorarsanız yani artık Türkiye orada değil çünkü yani burada devletin hakikaten arkadan koştuğunu görüyoruz evet yeni konuda. söylem üretilemiyor Hayır. oysa yıllar önce Grant şu... ne demişti her elemini bir belgedir ne işte şunu demişti Kardeşim, yani basit. yani ve bu bu acıcılı Tabii yani çünkü e, inkarcılar e, dikkat ederseniz üç cümle kurabiliyor dördüncü cümle yok Yani işte hep bir belli 10 tane tez var geçirebildiği bir meşhur te, şey de var Ağustos evet. sitesinde merak edenler bakabilir. 10 tane klasik tez yani hepsi birbirinden zırva tezler ve yok yani söyleyecek bir şeyleri yok. Dolayısıyla bu Genelde çalış... söylüyorlar ama Cengiz abi. Bana çok e, tuhaf geliyor. Halen şu anda ama... mesela canım Ermeniler e, tehcir edilmedi ki doğu sınırında yaşayanların yani, tabii, tabii. bir kısmı işte e, zararsız e, olacakları bir yere götürüldü. Hı. Görüşünü söyleyeyim var. Yani bu Hizmet'in Bursa'nın bir sürü Ermenisinin soykılıma gittiğini bile bile yani o tehcir yoluna ve orada İmra'ya gittiğini bile bile Bunlar yaşanmış oldular da Kütahya'nın doğuyla ne ilgisi var? Rus sınırıyla ne ilgisi var? var? Adapazarı'nın ne ilgisi var? Ama halen bunu ısrarla söyleyen insanlar var. Ama ben bu anlatının, buna da bir anlatı diyelim, ee, ben bu anlatının artık e, kolay kolay evet, e, hazmedilmediği, yani duyulmadığı kanaatindeyim. E, ...niye olduğunu da biliyoruz yani... ...bu ülkede... E, ...neredeyse 20 yıldır... ...belki belge yayınlarının kuruluşundan bu yana... ...arkadan Agos, Aras... E, ...ve artık yani... ...mal meydan da yani... Evet. ...her yayın evinden bir Ermeni ile ilgili... ...bir kitap bir çıkıyor... Kitap çıkıyor. E, işte ...insanlar geçmişlerini araştırıyorlar... ...işte e, Müslüman Ermeni diye... ...yeni bir şey çıktı... çıktı. ...insanlar bunları konuşacak e, artık... Ondan sonra vicdanlılardan bahsediyoruz. Yani Ermenileri kurtaran, Ermenileri, Süryenleri kurtaran vicdanlarda. Yani cin şişeden çıktı diyorum ben biliyorsunuz. Orada i̇şte da bir matrak yerlere. bir durum var Cengiz abi bu hafta ben köşe yazımda da bunu işledim. Eskiden Ermenilerin şöyle bir hasreti vardı. Hı -hı. E, birisine genellikle de kamuoyunda tanınan birisi Cicet'e de ki bunun annesi Ermenidir. Ya da işte e, anneannesi Ermenidir falan. Sonra yüksek sesle de dedi. Bu insanlar da yok. Zinhal öyle bir şey yok derler. Hı hı. Olmadığını hı hı. kanıtlamaya Şimdi çalışıyorlar. Şimdi seve seve değil mi? Şimdi insanlar <gülüyor> boyuta ya, boyuta. ben Ermeniyim diyor. Bu sefer Herkes de bir sürü Ermeni diyor ki yok canım değildir. Diyor. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> çok <gülüyor> iyi, tuhaf bir işlem oldu. Bunların konuşulması ve telaffuz edilmesi, terennüm edilmesi fevkalade önemli. Devletin tabii yıllardır yani bu özellikle Asala sonrasında işte bu Eraren'in kuruluşu işte Asam'ın bir takım çalışmaları falan yani devlet ...yıllardır aklı sıra bir şeyler yapmaya çalışıyor ve yürümüyor. Yani olmuyor, bir türlü olmuyor. Yani değil mi? Yani bunu bunu kabul ettiremiyor. İşte yok belgeler, tarihçiler kiralanıyor oradan buradan. E, Fransa'dan, Amerika'dan bu meşhur maklarsın. Evet, bir genç bir ço çocuk var şimdi Maxim Goen diye falan. Ve yürümüyor. Yani kimse bunları yemiyor. Dolayısıyla bu Çanakkale meselesi o anlamda önemli. Yani Çanakkale'nin öne çıkarılması. Ama... O da bir tuhaf tabii. yani şimdi burada e, açıkçası tarihin ne olduğunu bilenlere çok büyük bir rol düşüyor özellikle Çanakkale'dekilere. E, bu 1915 bir efsane bir kere Atatürk etrafında bir efsane ondan sonra o ölü sayısı bilmem ne falan bütün bunlar abartılı biliyorsunuz Atatürk 8. sırada yani yerarşide 8. sırada ve hiç dedi denildiği gibi bir savaş değil bir muharebe değil zaten savaş da değil yani ...bir muharebe ya 1915'te e, tamam püskürtülüyorlar ama e, birkaç sene sonra ellerini kollarını sallayarak giriyorlar İstanbul'a yani bütün bu efsaneleri efsaneler önemlidir tabii uluslar için ama yani efsaneleri biraz daha açığa çıkarmak gerekiyor oradaki çarpışan e, gayrimüslim e, Bay ve erler tabii. Hodri meydan hadi bakalım bunları da konuşalım değil mi? Yani burada yani, bu, yani bir şeyler yapmaya çalıştıkça devlet içeride ve dışarıda tabii haliyle kanaatimce yani daha fazla görünür hale geliyor. Ne görünür hale geliyor? Soykırım görünür <gülüyor> hale geliyor. Yani tamamen terse çalışan bir sistem. Çünkü niye? Çünkü artık burada yani burada soru soruluyor. Burada kitap yayınlanıyor. Burada toplantı yapılıyor. Burada araştırma yapılıyor. Burada doktora tezleri, evet. yüksek lisans tezleri yapılıyor ve yani şey e, tren kalktı yürüdü. Yani dolayısıyla bunu o treni geriye e, getirmek ve filmi geriye sarmak artık bence mümkün pek kolay değil. değil. Şunu söylemek istiyorum. Pek bir vaktimiz kalmadı biliyorum ama e, ya yani en sağlıklısı da bu. Yani devletler arası, yani ilişkinin dışında bu konuda işte onu oturup soykırım kabul ediyorum, etmiyorum falan ama en sağlıklı e, e, hafıza çalışması toplum tarafından yapılan hafıza çalışmasıdır. Kalıcıdır çünkü. Kalıcıdır, insanlar bunu samimi olarak yaparlar ve e, ve ondan sonra belki devlete sıra gelir. Bu tabii zaman alı bir şey ama... Devletten bunu beklemek yani bu çalışmaların devlette yani devlet tarafından yapılmasını beklemek bence abestir. Yani çünkü burayı hafızasızlaştıran devletin kendisi zaten. Hı hı. Şimdi o devlet dönüp ay öyle olmadı ya çocuklar kusura bakmayın biz yanılmışız. Biz bir soykırım yapılmıştı hakikaten. Ve 1923'ten sonra da geriye kalanını da 23'ten sonra eee meseleyi halletmiştik. Der mi? Böyle devlet bunu der mi Allah aşkına ya? Bunu, devlet bunu hiçbir zaman söylemez. İki, burada çok ciddi bir devletle toplum arasında çok ciddi bir suç ortaklığı var. Bunu unutmamak lazım. Yani burada hem kadrolar açısından, hem enval, metruki açısından. Yani kadrolar, yani itiat teraki kadroları, ondan sonra kemalist kadrolar oluyorlar. Teşkilatı iki. mahsusa kadroları Elbette. tabii. Çoğu. Yani birkaç tane saçılıyor ama çoğu. Devam ediyor. İki, Ee, yani bir orada bir devamlılık var. Yani devlette devamlık. iki envali metruke. Yani o malları kim alıyor Allah aşkına? Yavaş yavaş çıkıyor işte yani. o malları kimlerin aldığı. Yani e, dolayısıyla orada bir suç ortaklığı var. E bu kolay kolay bozulur mu? Bozulmaz. Artı bir de tabii benim yani bu toplumun gücü, toplumun önemi açısından hep verdiğim bir örnek vardır. 1971'de Willy Brandt Varşova'da gidip e, özür dilediğinde, e, Yahudilerden işte bu diz, diz çöktüğünde Getoda. Ondan sonra Almanya'da bir e, kamuoyu araştırması yapılmış. Ne düşünüyorsunuz diye. O zamanlar çok iyi hatırlarım. E, %70 mertebesinde Almanlar, Willy Başbakanlarının şansölyelerinin diz çökmesine karşı Biliyor musunuz ki Almanya bu konuda meyak yapmış hı hı. yani ben ah yani şeyini günahını çıkartmış bir bir toplum değil mi derslerde okutuluyor falan Yahudi soykırım yani yani burada hakikaten toplumun e, gücüne ve toplumun 2015 e, şey doğru yaptığı ve daha yapacağı çalışmalara çok dikkat etmek onlara destek vermek bunları e, takip etmek gerekiyor esas dinamik orada İşim bu boyutunu biraz daha açalım Cengiz abi şimdi bir araya gideceğiz ondan sonrasında bu boyutunu biraz daha açalım isterseniz Radyo Agos Açık Radyo Reklamlar Evde evde şeyi döşedikçe böyle zevkli Aa, her şeyi hayatımdaki her şey güzelleşti değişiverdi birden bire önce sen yüzyılda beğeneceksin yüzyılda her sonra herkes kelebek ev yapımı tadında Posta seri ilanda İstanbul'a özel fırsat. Eleman ilanlarında iki yayın sizden, üç yayın bizden. Emlak ve otomobil ilanlarında iki yayın sizden, beş yayın bizden. Üstelik kelimesi sadece dört buçuk lira. İlan vermek için telefon numaramız 0212 505 67 77. İstanbul aradığı her şeyi Posta seri ilanda buluyor. Posta Türkiye'nin en çok okunan gazetesi. Reklamlar bitti Kainatın tüm seslerini Açık radyo Radyo Agos Ay güzel haral Sanıyar haralı Daşları garalısan, yar garalısan. Gözlerinden tanıram sen, başının maralısan, başının maralısan, yar haralısan. Gözlerinden tanıram sen, başının maralısan, başının maralısan, yar haralısan. Daşların garasma, derdimin çarasma. Men gürgün çayla, yar men gürgün çayla. Başına anağısıma. Yár haralysan Başında yaxşalın var Yanağında halın var Özün ceyram balası Yár Gözlerinden Gözlərindən tanıdam Sən bakının alısan, Bakının varalysan Yár haralysan Kaşların eğme güzel, eğme güzel Ama dəymə gözəl, dəymə gözəl Bu qədər naz eyləyib, gəl özünü, öymə gözəl Özünü, öymə gözəl, yar xararızsan Bu qədər naz eyləyib, gəl özünü, öymə gözəl Özünü, öymə gözəl, yar xararızsan Narınca, bax narınca, dərbərəm sar olunca Qalmadı, yar canım, qalmadı yar, yar canım ...Könlümü yar olca yar haralırsan... ...Başında yakşal var, yanağımda hanım ...Özüm ceyram balası yar Gözlerinden ...Gözlerimden tanıgam sen bakının maralırsan... ...Bakının maralırsan yar <Gülüyor> evleri yol üstadır yol üstadır engi gol üstadır gol üstadır derim görüşmeye sevgilim yol üstadır sevgerim yol üstadır yar haralısan derim görüşmeye sevgilim yol üstadır sen gelim yol üstadır yar haralısan suhrar hanı var dolalar çarxana var sen yar mən sənəm yar mensalı bilmirəm xanana var yar haralısan aşkında axşamlar yanağında xalma özün ceyran balası yar haralısan gözlərindən tanıram sen, baxının maransan baxının maralsan yar haralısan gözlərindən tanıram sən baxının maransan baxının maralsan yar haralısan Bir hatırlat benim burada olduğumu tamam. Konusu yapmak evet, lazım. Konumuz Cengiz Aktar. <gülüyor> e, manşetimizi konuşuyoruz. 2015 için düğmeye basıldı. E, Cengiz Aktar bize e, Çanakkale bağlamında aktardı konuyu. E, Türkiye'de nasıl ilerleyebiliriz? Çanakkale öne çıkacak. İkamesi olarak 1915 meselesinin Yalmeni Soykırım'ın. E, Ondan bu, önce bir de şey var biliyor musunuz? E, madem Çanakkale'ye geldik, gelecek sene başında Ee, bu da bir devlet politikası. Sarıkamış var. Evet. Gelecek sene Sarıkamış'ın yüzüncü yılı. Yüzüncü yılı. 1914 biliyorsunuz Sarıkamış faciası diye geçmesi lazım. Halbuki o Sarıkamış efsanesi şeyi efendim Sarıkamış destanı, destanı ama... diye pazarlanıyor dikkat evet. ederseniz. Devlet buna çok dikkat ediyor. Epeydir oraya bir yürünüyor falan böyle cümbür cemaat işte bakanlar falan değil mi orada bir yürüyüş yapılıyor o Allah ve Ekber dağlarında şundan, efendim bundan. işte evet. şehitler anılıyor orada yok bilmem ne falan yani Emre Koçan'ın stratejik beceriksizliği konuşulmuyor da valla diyorsun bu yani şeyde o çocukları ölüme götürmesini onu, ben bununla ilgili böyle bir amatör bir araştırma yapmıştım bu şeyde okutuluyor ee, askeri mekteplerde okutuluyor bu ne yapılması ne yapılmasın Hı. Kötü Hı -hı. örnek olarak okuduluyor yani. <gülüyor> e, büyük bir <gülüyor> stratejik hatal. Korkunç hata yani. bir şey. Bunu Türkiye'de ilk Çetin Altan ıı, dile getirmişti. Vakti zamanında yani bunun nasıl bir facia olduğunu askeri kırdıran Enveri Paşa evet, türkülerini, türkülerini bilirseniz. Tabii, tabii, bu, bu tezgahlanıyor yani doğuda Sarıkamış batıda Çanakkale, Çanakkale. öyle diyelim. Yani işte Türkiye böyle, bu şekilde ilerliyor 2015'e evet. doğru aslında. Yani hep yanlışı e, anlatıyoruz değil mi hep evet, inkarı evet, sürdürüyoruz evet, evet, çarpıtmayı evet, sürdürüyoruz. Evet, evet. Bundan şey tırmıyoruz. derler bir de yani Enver Paşa'yı kurtaran e, cephede kurtaran bir Ermeni er. E, evet, e, evet. subay falan öyle bir şey derler. Evet. Bu konuda toplum yani Ermeni soykırımının konuşulması konusunda toplum devletten önde gidiyor. Yani burada e, bu çok açık yani top, e, çok ötesinde bu konudan biraz bahsedelim. Hem bu tarafta çalışmalar var hem e, konunun diaspora ayağı eksik kalıyor hep onlarla ilişkiler... Eksik kalıyordu. O da artık... E, Valla inanılmaz başladı. şeyler oluyor. Yani bugünkü işte bu, bu haftanın agosunda da var. Mesela Daşnak Partisi 92 sene sonra galiba. Evet, geliyor. Gelmiş. gelmiş. Tabii sosyalist enternasyonal toplantısı münasebetiyle geldi ama geldi. Bilmiyorum yani devletle konuştular mı? Bir gizli tür şey oldu mu falan yani hükümetle bir şey oldu mu. ama bir şeyle konuşmuşlar galiba BDP'yle değil mi haberde evet, evet, öyle Evet, evet BDP'de görüşme. Çok da önemli. Onlar, onlar da onlar... yurt dışında da bir temas etmişler zaten galiba. Herhangi. Öncesi de bir temas var. Evet, öncesinde de bir temas var. Şimdi oldu. mesela işim yani bu inanılmaz şey. Demin işte programın ilk bölümünde bahsettiğiniz bu Gorits, EGBU, e EGBU, EGBU hatırlatmak e isterim. EGBU e bir Osmanlı derneği. Evet. Osmanlı bin evet. Kurduğunu. 1905'te kurulmuş olan bir Osmanlı derneği yani İngilizcesi Armenian General Benevolent Union, Union. yani e, Ermeni Umumi e, Benevolent ve, hayırseverler e, e, evet hayırseverler e, birliği, e, birliği. E, çünkü, Osmanlı, evet. Hay para korzagan, ıntanur mühüt yumbu da Ermenicisi. Ben, şeye, ben de gördüm o, o gençleri. Konferansa o, da geldiler cumartesi günü. Tabii, evet, Müslümanlar kendiler, evet. Ermeniler konferansında Geçen, etkilendiler. Geçen cumartesi tabii. Ee, ve dedim ki ya siz bu ECB'yi artık burada bir şey açabilir mi? Nitekim Sivilitas biliyorsunuz. Evet şimdi büro açacak Ayın değil mi? Pazartesi pazartesi, pazartesi evet. Sivilitas... O da bir e, diaspora örgütü. Burada bir şube açıyor. Bütün bunlar çok önemli gelişmeler. Yani normalizasyon, demin sizin de söylediğiniz, yani ilk geldiklerinde böyle... E, <gülüyor> titre, titre haklı olarak titrerken yani o bir, bir kuşku içerisindeyken birkaç saat içerisinde belki birkaç dakika içerisinde hemen evet. yani o, o vatan tuhaf bir duygu değil mi yani o vatan çünkü sonuçta i̇şte bazı şeyler mesela deneyerek deneyim olduğunda aniden etki yapıyor aniden göz açıyor ya da işte aniden bakış açısı değiştiriyor ama bazı şeyler de eğer Pratiği yoksa, deneme alanı yoksa e, yıllar sonra ancak anlaşılabiliyor. Şunu düşünüyorum. Hrantnik bunları yıllar önce yazıyordu. Evet. Hrantnik yazdığında millet dinliyordu Hrantnik'i <gülüyor> ama anlamıyorlardı. Şimdi kişisel deneyimleriyle çok çabuk anlayabiliyorlar. Evet. Hrant'ın 7-8-10 sene önce söylediği lafları deneyimleme sırası ancak şimdi geldi. Deneyimleyince evet. ne demek istediğini anlıyorlar. Bugüne kadar çünkü sanırım Ermenilerdeki özellikle diaspora Ermenilerindeki bütün strateji e, Türklerin tökezlemesine bel bağlamak üzereydi. Ya bitti o iş. Ya Türk'le Daha hala var ama yani ya, o düşünenler birkaç o, tane vardı. var ama ama giderek azalıyor. Giderek azalıyor. Ya e, işte bu AGBU'nun e, işte o bu Gorits e, heyetinin e, başında Aleksey Govcıyan vardı. Evet. Aleksey yani Nikola Tavityan o yüzde yüz evet. diasporadır. Ama Alexi buralıdır. Buralıdır mi? Aleksi Gocayan burada okumuştur. Tabii tabii yani, liseyi yani, falan burada tabii. okumuştur. Ondan sonra yani o mesela çok şeydi sert bir yerde duruyordu yakın zamanda. Sert ve, ve çok ve... tedirgindi. Ben e, 24 Nisan'dan önce o geldi O daha önce bu... geldi. İlk defa da galiba e, Rahmetli Vrant'ın cenazesine evet. geldi. Hı -hı. Çok yani röportaj vermek konusunda çok temkinliydi. <gülüyor> Görüş vermek konusunda bitti, çok bitti, temkinliydi. Işte, e, çok aylar öncesinden bağlantıya evet. geçmiştim ama bir türlü röportaj evet, yapamamıştık evet. onunla. Evet. Şimdi çok rahat Yani evet, söylüyor, ediyor, tabii güveniyor tabii. buraya. yani Çok önemli bütün bunlar. Yani bu bu Ahmet Mithat'ın vakti zamanında yazdığı... ...enteresan Ahmet Mithat tabii. Bir, bir risalede bu... E, ...vatan kardeşliği diye bir kavram kullanıyor Ahmet Mithat. Yani, yani vatandaş demeyelim... ...daha o zaman o kavram yeni de vatandaş kavramı... ...ama yani bu eşitlik, ilk eşitlik çıktığında... ...yani işte Tanzimat'la birlikte... Tabii muazzam bir e, e, rahatsızlık oluyor Müslüman unsurda. Ya abi, yani işte meşhur Pozisyon değişecek gavura gavur gavur ya, O laf Meşhur laf tamam o, o aslında O sıkıntı hala sürüyor Millete hakimelikten de, eşit de, vatandaşlık de, de, de, kavramına. Hala sürüyor Düşünebiliyor musun ne kadar zaman 150 seneden Bahsediyoruz yani daha hala O sürüyor yani, Tabi bir altın dönemi yaşanıyor bunun Yani 19. yüzyıl sonuna doğru hakikaten Bütün Osmanlı'nın Gayrimüslimlerinin Kudretlendiği yani empowerment Anlamında söylüyorum bir, bir altın çağı var ama o altın çağın bedeli işte, e, tehcir, mübadele, evet, soykırım. soykırım ve e, asimilasyon. Ve çolaklaşma sonrasında evet, da yoksullaşma, çolaklaşma. Dolayısıyla bu, bu yani e, buradaki süreci e, doğru okumak e, çok önemli ama e, e, ben e, her şeye rağmen e, bütün bunların gizli kalabileceğini kat düşünmüyorum ve zaten görüyoruz yani benim düşünmeme de gerek yok yani orta her şey ortalıkta konuşuluyor artık. E, ama bu, nasıl bu, bu bu süreç devam edecek. Diyor. Yani bu bu mümkün değil. Yani bir Fransızların bir lafı vardır. Şey derler. Yani <gülüyor> ceset çok büyük. Dolapta dolaba sığmıyor Düşmüyor derler. Yani, yani. Ve, ve hakikaten yani bu, bunun üstünü örtmek mümkün değil dolayısıyla ...vakit kaybetmemek lazım. Yani burada... E, ...ama bunun için de vizyon gerekiyor. Tabii devletten bahsediyorum şimdi. <gülüyor> Toplumdan değil artık. Toplumda bence o vizyon... ...yavaş yavaş oturuyor, yerleşiyor. Yani bundan artık herkes... ...yani hakikaten... E, ...yani bunun geri dönüşsüz bir süreç olduğunu... ...yavaş yavaş görüyor. Yani bizim en... E, ...işte merkez medya dediğimiz... ...gazetelerde bile neler neler çıkıyor. Yani bu, bu meselelerle alakalı. Yani sadece sadece Ermenilerle ilgili de değil. Mesela çok ilginç bir gelişme yaşandı geçen hafta. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesi Muharrem İnce. Son derece talihsiz. <gülüyor> Allah söyletti derler ya işte adınız yok Yorgo Dimitri olurdu falan. Şimdi bu tip lafları çok duyduk biz burada değil mi? Yani bu... Ama ne oldu? İlk defa bence Rum cemaati İşte Türk, Rum vatandaşlar demek daha doğru bence Hı -hı. cemaat lafını bir kenara bırakalım. Rum vatandaşlar hop bir dakika dediler. Evet. İlk defa böyle bir şey oluyor evet. benim bildiğim. Ondan sonra ya bir dakika falan dediler. Sen ne diyorsun falan ve çok bu çok önemli. O kadar çok, çok, çok, çok, çok önemli sağlı. yani Rum Rum vatandaş dedim burada <gülüyor> sağdan say 20 soldan <gülüyor> say 30, 30 yani. Yani. yani O kadar başka ediyor Ama onlar aramince de nasıl bir köşe dönmeye çalıştı. Ben bizim yorgolara söylemedim. Ama hangi dedi. yorgu? Hangi, hangi, <gülüyor> yani dışarıdan gelen işte İzmir'i işgal eden yorgular için söyledim falan. Böyle de sefil bir... Hayır ama o eskiden ama... olsa o lafı çevirmezlerdi bile. Bayram Meral'i hatırlasanız ha. Bayram evet. Meral, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili miydi Tabii. o eski sendikacı? Tabii Hı? Ne demişti? Bırakın Dur, ya agopun agop malını malıydı. mı Agopun malıyla. Ondan sonra onu ben o agop demek istemedim falan demişti yani. yani. <gülüyor> evet buradaki yani sivil toplum kuruluşu faaliyetlerine değinebiliriz. Cengiz Hoca'nın 2015 adı. münasebetiyle yok, mi? Yok genel olarak. Genel e, olarak Vallahi Ermenistan 2000... ilişkiler mesela, diasporayla ilişkiler Vallahi bu bu başlı başına bir bir program konusu yani bu yani Akosun programı anlamında değil yani açık radyoda sivil toplum hafızanı geri gelen hafıza konusunda ne yapıyor diye bir program olur o kadar. Çok şey yapılıyor ki. Abi biz şu anda burada bu programı yaparken şu Hı. saatlerde evet. Koç Üniversitesi'nde Lozan Abi der, mesela. Değil mi? Oturuyor eskinin muhasebesini yapıyor diyor ki işte ne oldu nasıl oldu iki gün sürecek bir konferans evet. olacak işte bugün ve yarın gün boyu bir sürü sunumlar var ee, bu konular da hakikaten ...arayışlar işler na mütehâhi ve e, hepimizin bilgisiz kaldığı bir sürü alan var birkaç gün sonra da bir başka konferans olacak ee, Türkçe'nin farklı alfabeleri de kullanımı evet. Karamanlıca Ermenice hasta Türkçe, evet. Türkçe e, İbrani harfli, Ladino ve Türkçe gibi temalarda veya Arap harfli Yunanca, o da Girit'e özgü bir müthiş. tablo olarak çıkıyor. Müthiş, hakikaten müthiş. Ağustos'ta bununla ilgili bir haber var. Evet, evet. Lora Sarı'nın konuşamadık, vaktimiz olmadı. Programımızdaydı aslında en ee, uygun evet. alfabenin, Latin alfabesi değil, Ermeni alfabesi. Ha, o da ayrı bir, bir şeydi. Evet. Can Karanın gazetesi evet, evet. Murat aracılığıyla evet, evet. Muratla yorumladık. Bu tabi tartışılan, tartışılmış bir mesele geçmiş. Artık zamanında. Evet, yani alfabe devriminden önce Aha. tartışılmış böyle bir alternatif alfabe devrimi nasıl olurdu? Çünkü bir pratiği var hakikaten. Evet ee, var. Günlük gazeteye varıncaya değin çok çeşitli yayınlar yapılmış. Türkçe harf, e, Ermenince Türkçe olmak üzere. Ben dil bilimci değilim ama mesela Agop Açar'ın ki yani bu işin mimarlarından biridir. Mustafa Kemal'in memur ettiği Agop Açar, Agop Martayan değil mi? I ve yumuşak G harflerini tamamen işte Türkçe'ye onun taşıdığı ve evet. dolayısıyla hı. aynı şey evet çerçevede galiba. Evet, evet aynı çerçevede. Tabi pek çok edebi çeviri var. Daha doğrusu Ermeni Alpeli'de Türkçe e, yazılmış romanlar var. Romanlar, tiyatro oyunları, bir şey, bir, şey. Şiir, bir şey Pek çok yani. Evet. Ben ee, bunu, bu senin söylediğin, yani geri gelen hafızanın sivil toplumda yapılan çalışmaları dörde ayırıyorum. E, bununla ilgili bir İngilizce, bir de Fransızca makale yazdım. İkisi de çıkacak e, yakında. E, birincisi akademi ve yayın faaliyeti. Yani hakikaten son dönemde akıl almaz bir cevvaliyet var. Yani hiç görülmemiş bir cevvaliyet var bu konuda. Yani işte toplantılar, akademik çalışmalar, işte çalıştaylar, yuvarlak masalar, farkındalık yaratma işte aktivist toplantıları muazzam bir bir faaliyet var. Yayın tabii yani yayın olmaz değil. Ve bir şey dikkatimi çekti. Yani bu Ermeni cemaatinin klasik gazeteleri yani Jamanak ve Marmara, Marmara dahi artık yavaş yavaş bu işlere sanki soyunuyor gibime geliyor. Yanılıyor muyum? E, sen, doğru, okumuyorum doğru. bunları a, sen okuyorsun a, a, ama. Evet tabii okuyorum. <gülüyor> e, dışında kalamıyorlar tabii. Değil mi? Akıntı Önemli. çok büyük. Evet. Akıntı çok büyük. Birincisi bu. İkincisi bu e, e, farkındalık ama yani öznelerin e, farkındalığı. Yani geçmişi araştırma, geçmişle ilgili sorular yani işte Ermeni anneanneler, babaanneler yani o torunların hafıza çalışmaları. Bu kolektif olarak da cereyan edebiliyor. Mesela Müslüman Ermeni evet. nedir ki sonuç itibariyle? Yani burada bir, bir bu arada bir, bir, bir bireyleri ilgilendiren bir hafıza çalışması var. İkinci büyük kategori bu. Üçüncüsü. Ee, kültürel ve di dini e, hafıza geri geliyor. Ee, bu, bu çok önemli. Burada Hı -hı. E, bir dolu iş oluyor. Yani e, işte, işte, ayinler yapılıyor, e, kiliseler restore ediliyor... E, İyi hafıza geri geliyor. Yani bu topraklarda işte Ermeniler de vardı. Osman Kökerin değil mi? Onlar da şu yemekleri yaparlardı. Efendim şu taşış öyle yontarlardı... Yok, bu, bu bu bu efendim şuraya o kilit taşını şöyle çakarlardı. Filagosu ha... da tekrar hatırlatalım Tabi Diyarbakır'da hı hı. Bu açıdan büyük öneme sahip Çok, çok önemli çünkü devlet yapmadı orayı evet. Para, Kendi paralarıyla yaptılar Dördüncü büyük e, Kategori ise e, Görünürlük Yani e, mesela demin bu Rum e, Vatandaşlarla ilgili söylediğim Bununla alakalı yani bir görünürlük var artık Yani Türkiye toplumu Gayrimüslimlerini keşfediyor hı hı. ve gayrimüslimler de kendi kendilerini keşfediyorlar, keşfediyorlar aslında. Bu görünürlük de dördüncü büyük kategori. Bunun içinde tabii 24 Nisan anmalarından tut, işte orta yani. Varlık evet. anlatabiliyorum yani Ermenice konuşuluyor mesela Habab çeşmeleri hı hı. değil mi Habab çeşmeleri ee, orada gidiliyor işte Allah'ın işte şey uzak bir köy yani orası değil mi Şafik köyü Evet orada birlikteydik galiba orada dolayısıyla burada e, yani bu dört büyük kategori altında muazzam bir e, bir hafıza çalışması yürüyor hı. Türkiye'de. Bunun önünü almak mümkün değil. Çünkü demin ilk bir önceki bölümde dediğim gibi bir kere bu toplum kaynaklı. Yani dinamik burada içeriden gelen bir dinamik yani. Evet. Hatta insanların vicdanından gelen bir dinamik. Bunun önüne almak öyle kolay değil. değil. Hiç kolay, kolay değil. Yani. Yani, bu budur. toplum hafızası tabii bu konunun temel taşı yani yeniden kazanılması. Fakat bunu devlet katına taşırken genelde bunun ekonomi politiğinin yapılması gerekiyor. Bunun üretilmesi gerekiyor. Yani bu konunun o alanına taşınması gerekiyor Hı -hı. bir şekilde. E, bu da yapılıyor aslında. En azından akademik düzeyde. Ranting Vakfı'nın böyle bir çalışması var. Siz de içindesiniz. Hı -hı. E, tabii e, Ermeni soykırımı devlet katında e, Ermenistan'la ilişkiler bazında daha çok ele alınıyor. Yani diaspora biraz daha dışında tutuluyor pratik ilişkilerde. E, bunu en somut... Hali de sınırın açılması. Evet demin sözünü ettiğimiz sınır meselesi. Şimdi bu bunu konuyla ilgili daha önce bir takım yapılmış çalışmalar var, yok değil. Yani e, <gülüyor> TePAV e, Ankara'da, Top <gülüyor> Top'un e, think tankı diyelim. E, o onun yaptığı, bu Burcu Gültekin falan onların çalışmaları var. Ondan önce bu. Turkish American Business Council T.A.B.C.D. Development Council galiba Kaan Soyak'la onların yaptıkları bir takım çalışmalar var. İş dünyası üzerinden soruna bakmak falan. Tabii bu ama bunların hiçbirinin biliyorsunuz bunlar sonuç vermedi. Bir diğer girişim Karslıların başlattığı girişimdi, biliyorsunuz imza, i̇mza topladılar. Evet. O imzaya bir karşı imza kampanyası yapıldı. Kim onu organize etti? Biliyorsunuz tabii. Şey bu, bu Karstaki Azeri Asim konsolosluğu de. öyle Asim, derler. Evet. Bilmiyorum. Asim der herhalde işin içindeydi ama yani böyle bir böyle bir söylenti vardı. Bilmiyorum ne derece doğru. Ve ama. Sorun orada olduğu gibi duruyor. duruyor Bahsettiğim tabii. gibi Kars, Kars bütün o vilayeti de... Sitte dediğimiz altı vilayet bu işten hakikaten zarar görüyor. Ermenistan tarafı da. Bununla ilgili yani kapalı sınırın e, maliyeti ne nedir? Açık sınırın getirileri nedir? E, diyen, e, bunu araştıran gayet ciddi ekonometrik verilerle e, ve sosyolojik verilerle bezenmiş bir çalışma yaptık bunu işte açıklayacağız inşallah evet. vakti geldiğinde ve yani bütün bütün veriler <gülüyor> açılması yönünde fevkalade önemli tabii Vakıf çok heyecan verici işler yapıyor zaten <gülüyor> ve çok evet, yoğunlukta yapıyor. Başarılı yani. Çok başarılı. Zaman ne kadar hızlı aktı değil mi? Evet Hızlı Öyle aktı. Bakıyorum. Gene tükettik <gülüyor> <Bittin> Ne alalım. <gülüyor> pekala Pekala ee, Çok teşekkür ederiz Cengiz abi Rica programımıza ederim, katıldığın için Neşeli bir program geçti sayende dolu dolu. Evet e, kapatırken e, Ahmet Bey evet ben... sen e, da, okuyabileceğim <gülüyor> bir şarkı. <gülüyor> Ahmet Kaya'dan Tezgahtar Nebat 13 yıl önce bugün kaybettiğimiz Ahmet Kaya'yı e, 1991'de yayınlanan Başım Belada adlı albümünden sözleri Yusuf Hayal'a ait müzik kendisine yani ait bir şarkıyla e, anıyoruz. Tezgahtar Nebat haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seskhtar biri kızdı o oh, permalı saçlarıyla herkese gülümserdi süzgün bakışlarıyla anasının elinde kaçırıp bir kaç kuruş konserlere giderdi çılgın gözyaşlarıyla kırmızı hırkasıyla resimler çektirirdi keşfedilmek için hep bey onunla gezerdi her akşam o şarkıcı duvardaki posterden Uzanıp rüya gibi dudağından öperdi ah ne nebahat ne bahat. bir gün görmedir düşünür bulamazdı Kimdeydi bu kabahat? Ah ne bahat, ne bahat Bir gün gülmedi rahat Düşünür bulamazdık Kimdeydi bu kabahat? yatar biri kızdı bu, oh. evi salmalcılar da. altı kardeş bir hana bir de kötürüm baba içki kumar peşinde boş vermiş bir abisi devlete karışı gelmiş bir ablası mafustan kırmızı hırkasın ah seneler eski Honundayı esrünü sandığına kilitledi. Mahalleden biriyle heveslendi sevmeye. Hayırsız çıktı olan, zengin bir duula gitti. Ah ne bahat, ne bahat, ona gülmedi hayat Sonundan dedi ki, kendindeydi kabahat. Ah ne bahat, ne bahat, ona gülmedi hayatta. Sonunda anladı ki Kendindeydi kabahat